I told you hold Don't fly away my beautiful bird Merhaba, bir Ben Melis Behlil, ben Bu hafta programımızı Chuck Jackson ile açtık. Any Day Now'du dinlediğimiz parça ve bu hafta gösterime giren Gizli Kusur Inherent Vice filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet bu hafta yine çok farklı tipte filmlerimiz var ama senenin dikkat çeken yapımlarından da bazıları bu hafta vizyona giriyor. Onları da tanıtacağız sizlere ama ona geçmeden önce her hafta olduğu gibi öncelikle iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-mail adresi ise sinefiller.gmail.com Ve bu haftaki program destekçimiz Belgin Demirbağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, bu hafta iki tane dikkat çeken yapım var. E, öncelikle dikkat çeken yapım var diyelim. Hatta bunların sayısını arttıracağız türlere falan girdikçe. Ama e, ilki e, müziğiyle başladığımız Inherent Vice filmi Gizli Kusur, Paul Thomas Anderson Son dönem Amerikan sinemasının bağımsız yönetmenlerinden sıra dışı işlere imza atan... ...hatta böyle bayağı otör olarak tanımlayabileceğimiz türde e, bir yönetmen. Yine farklı türde bir filmle karşımızda. Bir e, uyarlama bu sefer. Thomas Pynchon'un romanından, aynı isimli romanından kendisi uyarlamış. Ve de oldukça iddialı bir oyuncu kadrosuyla karşımızda. Evet, filmin başrolünde Joaquin Phoenix var. Ayrıca Josh Brolin, Owen Wilson, Reese Witherspoon... Ee, pek çok farklı isim karşımıza çıkıyor filmi e, aslında tarif etmek de zor tavsiye etmek de zor ama hani seven de çok seviyor ben onlardan biriyim ama e, festivalde gösterildiğinde salondan çıkanlar olduğunu da duydum 1960'lar sonları, 60-70 başlarında Kaliforniya'da e, Geçiyor bir yandan bir dedektiflik hikayesi biraz karmaşık durumlar var tam ne olduğunu çözmek de çok kolay değil o açıdan da biraz film noirları hatırlatıyor ee, ama e, bir yandan da o işte hippy ve hippy sonrası dönemin Kalifornyası e, uyuşturucu kullanımı ...genelde karakterlerin kafasının... ...muhtemelen biraz güzel olmasının... ...bir yansıması var filmde. Filmde öyle bir... ...tam ne olduğunu anlamadan... ...böyle bir dünyanın içinden geçiyoruz. Ve o beni... ...çok heyecanlandırdı film esnasında. Ama tabii... Bazı seyircileri de rahatsız edebiliyor biraz. Bir yandan e, Paul Thomas Anderson'da çok sık görmediğimiz bir e, mizah da var bu filmde diğerlerine göre. E, yani Bazılarında var tabii ama... ...There Will Be Blood kan çıkacak da mesela hani hiç neredeyse olmayan bir e, duygu. O. Ama bir önceki filmi The Master de mesela aslında çok seyircileri bölen bir filmdi. Onda da ben çok çıkan gördüm hani sinemada izlediğim şeydi ama benim de çok hayranı olduğum, evet. e, çok çok beğendiğim ve mizahı da orada da çok dozunda kullandı bir filmdi o da. Evet böyle hep biraz bir mesafe koyuyor seyirciyle arasına Öyle kolay kolay içine girilebilen filmler olmuyor. Ama hani girmek de gerekmiyor onun ayrı bir keyfi var. E, ...oyunculuklar da gayet başarılı, filmdeki müzik kullanımı da çok başarılı... ...hem dönemin e, müzikleri hem de e, Anderson'ın daha önce de işbirliği yaptığı Greenwood'la e, filmin orijinal müziklerinin e, kullanımı açısından... E, ...film çeşitli ödül adaylıkları daha çok aldı, e, Oscar'larda da senaryo adaylığı vardı, uyarlama senaryo adaylığı ve kostüm adaylığı vardı... Ve özellikle Anderson sevenler için e, ama biraz daha farklı bir şey görmek isteyenler için bu hafta önerebileceğimiz filmlerden biri Inherent Vice, e, Gizli Kusur. Evet haftanın bir diğer dikkat çeken yapımı da The Duke of Burgundy, Burgonya Dükü adıyla bizde vizyona giriyor. Başka sinema kapsamında o da gösterime giriyor. E, ve de son dönemin dikkat çeken Britanyalı genç yönetmenlerinden Peter Strickland'ın son filmi bu da. Ee, ...bize ilk öncelikle festivalde gösterildim... ...İstanbul Film Festivali'nde... ...şimdi festival sonrasından... E, ...vizyona giren filmlerden biri bu da... Ee, ...kendisinin yazıp yönettiği filmlerden... E, ...biri bu da... ...aslında biz striklendi... ...bundan iki sene, üç sene önce... E, ...Barbarian Sound System... E, ...Barbarian Ses Stüdyosu... ...filmiyle dikkatimizi çekmişti yine... ...festivalde böyle çok yankı uyandıran... ...aslında dünyada dolaştığı festivallerde... ...ve gösterimlerde çok heyecan uyandıran... Ee, ...bir filmde. Ee, şimdi Burgundy Dükkü'nde de başka bir şey deniyor. Başrollerinde... E, ...Sidze Babette Knudsen... ...ve Kiarı Anna var. ...Sidze Babette Knudsen... ...benim çok hayran olduğum bir oyuncu. Danimarkalı bir oyuncu. Ee, Onun hayranları ünlü Borgen dizisinden tanıyacaklar. Danimarka yapımı. Danimarka'da siyasetin nasıl işlediğini, parlamento'nun nasıl işlediğini kadın bir siyasetçi etrafında anlatan bir diziydi. Ee, ...yaklaşık üç sezon sürdü. Ee, orada Birgitte Nibor karakteriyle... E, ...Danimarka'da iktidara gelen bir kadın başbakanı canlandırıyordu bu oyuncu. Ee, özellikle İngiltere'de de çok geniş bir hayran kitlesine sahiptim. Ee, ben de oradan e, böyle kendisinin büyük hayranlarından biriyim. Burgonya dikinde ise çok bambaşka bir karakterle karşımızda. Gerçi yine iktidar sahibi. Onu söylememiz lazım. <gülüyor> bu sefer bir ilişki içinde iktidar oyunları söz konusu. İki kadın... Ee, ve her gün tekrarlanan bir ritüel var biri öbürünün e, hizmetçisi olarak servis veriyor e, hizmet ediyor e, ve e, her gün de yine bir cinsel ilişkiyle bitiyor böyle bir düzenli ritüel ama tabii ritüellerde bir yere kadar ilişkide heyecan konusunda her ne kadar işte e, çeşitli oyunlar da olsa rol üstlenmeler de olsa Bu e, ilişkiyi sorgulayan bir film. Bir yandan da e, bir önceki filmi e, Barbarian Sound Studio ses kullanımıyla çok e, dikkat çekmişti. Burada da görsellik özellikle ön plana çıkıyor. Gerçi onda da böyle bir İtalyan 70'ler Cello filmlerine gönderme ve onlar hakkındaydı da bir yandan. E, burada da yine böyle bir 70'ler renkleri kırmızılar turuncular e, durumu söz konusu. Ee, ve yine biraz da işte bu e, exploitation filmlerine, e, sömürü filmlerine, sömürü filmlerine de e, bir saygı duruşu e, söz konusu. Bu senenin festivallerde çok konuşulan filmlerinden biri oldu. İstanbul Film Festivali'nde de e, bir kişi hariç ben hep çok iyi şeylerdeydim. <gülüyor> e, i̇ki kadının aslında Sadomazo e, ilişkisi üzerine, Senem ilişkisi üzerine aslında görsel... E, ...iyi bir deney... E, ...olduğu söyleniyor... E, ...hani... SNM'nin e, sinemadaki temsillerine bakacak olursak bundan gene yıllar önce bir sekreter filmi vardı, James Bader'in başrolünde olduğu, e, Maggie Gyllenhaal'la beraber e, oldukça beğenilen. Ama tabii geçtiğimiz senenin Green'in 50 tonu <gülüyor> şeyi e, ne denir e, o kadar vasat kaldı ki belki de Burgonya Dük'ü e, tarzın meraklılarının ufkunu başka bir şekilde açacak bir film olarak bu hafta vizyonda. Evet şimdi e, filmden bir parça dinleyeceğiz. Filmin müziklerini bir ikili yapmış Cat's Eyes adında Requiem for the Duke of Burgundy. Head's Eyes'dan dinledik Requiem for the Duke of Burgundy. Bu hafta yeni vizyona giren Burgonya Dükü filminin parçalarından biriydi dinlediğimiz. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız ve sizlere haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Evet şimdi haftanın daha e, gerilim, gerilim macera veya gerilim korku e, filmlerine giriyoruz. E, önce bir tarihi macera gerilim filminden başlayalım. 44. Çocuk Child 44 1950'ler Sovyetler Birliği'nde geçen bir hikaye İsveçli yönetmen Daniel Espinosa çekmiş Tom Hardy, Gary Oldman, Numi Rapace ve Joel Kinnaman başrollerde bir ajan daha doğrusu işte bir polis memuru karısını ele vermek çekiniyor işte yapmıyor ve bir şekilde tabii kendilerini sürgünde buluyorlar. Onların e, hikayesi bir yandan bir yandan da e, bir takım çocuk cinayetleri söz konusu ama ideal bir Sovyetlerde öyle çocuklar falan öldürülemeyeceği için polisin bunu açıktan incelemesi de pek mümkün değil çünkü böyle bir cinayet dediğin e, şey kapitalist bir suç. Evet, o öyle şey olmaz böyle bir toplumda. E, o yüzden üstü kapatılmaya çalışılıyor bu cinayetlerin ve birbirinden bağlı olduğu da ortaya çıkarılmıyor. Yani bir yandan böyle bir işte seri katil e, seri katil filmi var. Bir yandan Sovyetler dönemi eleştirisi var. Anti Sovyet propagandası. Öyle bir birleşmiş bunlar. Eee çok yeni gösterime giriyor bütün dünyada çok fazla eleştiri de yok film hakkında henüz ikimizde görme fırsatını bulamadık ama hani oyuncularıyla tabi e, dikkati çekiyor sonuçta bugünlerde Tom Hardy biraz her şeyde karşımıza çıkmakla beraber <gülüyor> evet yine de iyi Öte yandan bu hafta aslında korku severler için çok e, iyi bir haberimiz var. Çünkü senenin en çok beklenen ve en çok konuşulan korku filmlerinden biri. Bu hafta artık vizyonda. It Follows, Peşimdeki Şeytan. Biz çok evet. uzun süredir bunu dinliyoruz zaten. Herkesten hani ilk gösterimlerinden beri It Follows, It Follows diye. O da festivalde gösterildi. Evet. Bu hafta festivalden üç film var. Evet. Peşimdeki şeytan olarak çevrilmiş David Robert Mitchell'ın yönettiği filmde. Malcolm Monroe, Kier Gilchrist, Daniel Zovato, Jake Weary, Charlotte Phillips başrollerde. Aslında böyle 1980'lerin John Carpenter filmlerini de hatırlatır bir biçimde çok basit bir fikirden yola çıkıyor. Şeytani bir güç var. Ele geçirdiği vücudu hani aslında öldürünceye kadar ona musallat olan. Ama şöyle ki bu... E, cinsel ilişki yoluyla bulaşıyor. Yani böyle e, cinsel ilişki yoluyla buluş, buluşan ha, bulaşan hastalıkların e, bir anlamda şeytani bir güce E, metaforik bir düzeyde temsili gibi düşünülmüş olabilir. <gülüyor> Ama bir yandan başkasına da bulaştırabiliyorsunuz. O açıdan da biraz bana e, rengi falan hatırlattı. Tabii, işte. başkasına seyrettirirsen videoyu kurtuluyorsun. Burada da aynen e, başka bir cinsel ilişkiye geçerseniz bu sefer o peşinizdeki şeytanı ona aktarmış oluyorsunuz ve hani siz kurtuluyorsunuz. E, burada da genç bir kız e, bir gece Ee, yeni tanıştığı bir genç adamla birlikte oluyor. Ama hemen akabinde... E Sadece kendisinin gördüğü e, ve onu feci bir şekilde öldürünceye kadar peşini bırakmayacağını hissettiği e, böyle bir şeytani gücün etkisi altına giriyor. Ve bir taraftan da e, arkadaşları ve kardeşinin yardımıyla ondan nasıl kurtulacağını çözmeye çalışıyor. Hani fikir baya dahiyane uygulaması da çok başarılı bir biçimde yapıldığı için şimdiden dünya çapında çok ciddi bir hayran kitlesi edindi. İtfal İtfalozlu peşimdeki şeytanın bu hafta bütün korku severlere tavsiye ediyoruz. Evet, şeytanlar yetmediyse bir de şeytani ruhlar var. O da demonic. Aslında o da oldukça iyi eleştiriler alıyor. Bir itfala özün yarattığı kült etkisini yaratmadıysa da. Will Cannon yönetmiş. Maria Bello, Frank Grillo, Cody Horn ve Dustin Milligan başrollerde. Louisiana'da terk edilmiş bir evde. Altı üniversiteli gencin vahşice öldürülmüş cesetleri bulunuyor. Fakat bir kişi de hayatta kalmış. Bir yandan tabi bu araştırılıyor polis tarafından bir yandan bir psikiyatrist geliyor ki e, korku filmlerinde genelde çok tanınmış yüzler olmaz Maria Bela oldukça e, iyi bilinen bir oyuncu e, bir yandan da o gece ne oldu nasıl bu e, ölümler gerçekleşti onu e, biz de görüyoruz e, tabi Bu hayatta kalan kişi mi yaptı bunları yoksa hakikaten onun dediği gibi evde bir takım şeytani güçler vardı onlar mı ele geçirdi? Ee, onu inceliyor film. Yani bu hafta korku filmi severler için iki tane iyi opsiyon mevcut. Şeytani ruhlar ve peşimdeki şeytan olmak üzere. Biz şimdi peşimdeki şeytandan e, Ed Follows'dan bir parça dinleyeceğiz. Filmin müziklerini yapan Disaster Piece'den Heels. Disaster Peace'den dinledik Hills. Haftanın hatta senenin iddialı korku filmlerinden It Follows peşimdeki şeytan filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Ee, e, bir de e, müzikli müzikal filmimiz var bu hafta. E, Koro. Evet boy choir adıyla e, geçiyor e, orijinal adı koro ismiyle bizde vizyona giriyor e, François Girard yönetmiş senaryosu Ben Ripley'e ait başrollerinde ise e, Gerrit Waring var Dustin Hoffman, Josh Lucas, Kathy Bates e, Eddie Izzard Eddie Izzard'ı da unutmamak gerekiyor e, burada e, 11 yaşında e, yetim kalan e, küçük stedin hikayesi aslında bu Ee, müziğe de yeteneği var ee, iyi bir sesi var ee, o yaş için ve bir bağışçının yardımıyla aslında ülkenin en iyi müzik okullarından birine yatılı olarak gönderiliyor ee, ama hani Sted, okulun sistemine uyum sağlamakta zorlanıyor ee, bu arada okulun disiplinli e, hocalarından by Carwell'le de pek e, anlaşamıyorlar Dustin Hoffman'ın canlandırdığı Ee, ama bir taraftan sitedin içinde bir şey var, e, müzik yeteneği var. E, onun dik başlılığının ama sonuçta yine böyle bir okul sisteminin ve müziğin iyileştirici gücünün küçük bir çocuğu e, başarıya ulaştırması üzerine e, klasik bir film diyebiliriz koro için. Evet filmin yönetmeni François Girard'ın aslında daha önce de yaptığı müzik filmleri var. Hatta ilk seneler önce Glen Gould üzerine o taki kısa film ile adını duyurmuştu bu e, kebekli Kanadalı yönetmen e, Kırmızı Keman e, arada yaptı hatta bu Yo-Yomanın e, Bah Çelo suitesleri için. E, 6 farklı yönetmenin yaptığı 6 film vardı festivalde de gösterilmişti onlardan birini yapanlardan biri yani zaten hep böyle bir müzikle e, alakalı filmler yapmışlığı var bu tip filmleri sevenlere ve Dustin Hoffman hayranlarına da bu hafta Koroy'u öneriyoruz e, bu hafta tek yerli yapım var geçtiğimiz sene geçtiğimiz haftalarda bol bol e, gösterime girdikten sonra Niyazi Gül nala evet bu da senenin iddialı yapımlarından her sene bir tane dinamom Ata Demirer filmi gelir. Bu senenin Ata Demirer filmi Niyazi Dört Nala ve Ata Demirer'in yarattığı yeni karakter diyelim, Eyva Eyva serisiyle e, uzun süre devam etmişti. Burada artık yeni sulara yelken açıyor. Daha önce televizyon kariyerinde aslında yaratmış olduğu bir karakteri yeniden ele alıyor. Veteriner doktor Niyazi Gül, veteriner hekim Niyazi Gül karakterini. Ve bu sefer bir uzun metrajda onunla karşı karşıyayız. Başrollerde kendisine Demet Akba eşlik ediyor. Pek çok filmde beraber rol aldılar. Onlara bu sefer Şebnem Bozoklu... Ayşenil Şamlıoğlu, Levent Ülgen, Kevork Malikyan gibi isimler de eşlik ediyorlar. Evet bu Hakan Algül, Ata Demirer ve Demet Akba ekip olarak zaten eyvah eyvahları da yapmış oldukları için zaten belli bir gişe beklentisi var. Bu veterinerin yolu da bir çiftle kesişiyor. Atlarını yarıştırmaya karar veren ilginç bir çiftle. Halbuki kendisi kendi halinde işte e, hayvanlara bakan, dedesinden kalma bir formülü e, geliştirmeye çalışan bir doktorken böyle çok daha karmaşık işlere giriyor at yarışlarıyla beraber. E, bir BKM yapımı olarak senenin muhtemelen büyük gişe yapan yerli filmlerinden biri olacak diye bekliyoruz Niyazi Gül Dörtnal'a. Evet hafta. Bu haftanın bir tane de çocuklara yönelik animasyon filmi var. Yugo ve Lala o da. Ee... Bir Çin animasyonu bu sefer. Wang Yunfei yönetmiş. Seslendirenlerin diğerli versiyonda kimler olacağını bilmiyoruz. Dağıtımcı henüz açıklamadı. Ee, çok fazla bilgi de verilmedi aslında e, basına. Cesur bir kızın hayvanlar alemindeki fantastik macerası olarak tanımlanıyor. Evet... E dünyada dünyadaki en yaramaz kız olarak tanımlanıyor Yugo e, e, şeyin dünyasında bu filmin evreninde ve bir gün yine böyle bir yaramazlık sonucunda e, ...hiç var olduğunu bilmediği bir dünyada buluyor kendini... ...ve orada Lala adlı bir kahramanla tanışıyor... İşte burada hep hayvanlar var... ...başka bir insan yok... Ama ...bir süre sonra fark ediyor ki... ...burada insanlar olmamasının belli bir sebebi var... ...buraya insanların gelmesi aslında yasak... ...ve üç günden fazla kalırsa... ...kendisi de bir hayvana dönüşecek... ...ve bu arada... E, ...orada hayvanlar için... ...kendileri için bir vaha oluşturmuş olan... ...bir takım daha kötücül niyetleri olan hayvanlarsa... ...aslında... ...insanlardan tamamen kurtulmayı düşünüyorlar... Gibi e, Hugo ve Lara'nın Maceralar üzerine kuruldu Haftanın Çin'den gelen animasyon filmi Evet şimdi yine bir parçayla Devam edeceğiz. Haftanın yeni filmlerinden Korodan gelecek. Josh Groban Söylüyor The Mystery of Your Gift A single note passes Out of the ashes A flickering Ember begins It's the courage to turn when the pages have burned and your story now seems at an end. Seasons stand, seasons go, sending your memories adrift. It's the beautiful longing, embrace the unknown. That's the mystery of your gift. And the echoes of your melody Will always live in these walls And the lessons that you gave to me Before you can fly you must fall It's the beautiful longing Embrace the unknown That's the mystery of your. A voice in the shadow calling for more There's a rhythm that beats from within Lending your voice to the warmth of your song There's a strength in a choir of one Pure is the voice that sees the place Where the weight of your past may now the beautiful longing, embrace the unknown, that's the mystery of your Josh Groban'dan dinledik The Mystery of Your Gift. Bu hafta yeni vizyona giren Cora filminde seslendirilen parçalardan biriydi. Evet bu hafta 8 film gösterime girdi dedik. Ama bunun dışında bir takım etkinlikler gösterimler devam ediyor. İşçi Filmleri Festivali başladı geçtiğimiz hafta. Daha önceki haftalardaki çeşitli problemlerden sonra hala İstanbul filmi daha doğrusu Türkiye'de film festivali yapılabiliyor olduğunu görmek güzel. Evet 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Dört şehirde eş zamanlı olarak Ankara'da, İzmir'de ve Diyarbakır'da devam ediyor ee, işte filmleri festivali E, dinleyicilerimize hep duyuruyoruz. Kurmaca filmlerin yanı sıra hem e, yerli hem yabancı çok sayıda belgesel film, kısa filmler e, atölyelerden çıkan filmler de var. E, pek çok filmin yönetmeni de bizzat gösterimlere katılıyor. Dinleyicilerle söyleşiler yapıyor. Ve tabii bence en hoş taraflarından biri bütün gösterimlerin ücretsiz olmasın. Özellikle öğrenciler için de çok büyük bir avantaj. E, Festival.sendika.org adresinden de Programın detaylarına ulaşabiliyorsunuz. İşçi Filmleri Festivali 10 Mayıs'a kadar devam ediyor. Evet, Cumartesi ise Pera Müzesi'nde, Pera Film'de bir film gösterimi ve yönetmenle söyleşi var. Daha doğrusu Ali Hamroyev'in filmleri zaten gösteriliyor ama Cumartesi günü Önce saat 3'te Boba Bu adlı filmi gösterilecek. Ee, Özbek yapımı Sovyetlerden 1985 yılından bir film bu. Ardından da 4.30'da yönetmenin kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirilecek. Ee, çok tanınan bir isim değil Türkiye'de Ali Hamraev. Sovyet döneminde e, çalışan bir isim. Ee, onunla tanışmak için de iyi bir fırsat bu cumartesi yarın. E, bu arada İstanbul Modern'de de TRT belgesel günleri e, başlıyor. 8 Mayıs'ta başlayacak, 10 Mayıs'a kadar sürecek. E, Bugün aslında saat olarak başladı bile. Evet. E, ve e, burada da e, senenin dikkat çeken filmlerinin bir kısmı gösterecek. Evet. Derli toplu hani belgeselleri bir arada izlemek açısından son senelerin en çok konuşulan belgesellerini bir arada izlemek açısından e, şey o açıdan iyi bir program derleyip toparlamışlar e, 12 e, 14 e, Ama aslında seansları tam vermeyeyim çünkü günden güne çok değişiyor. Cuma, cumartesi ve pazar. Aslında istanbulmodern.org adresinden her birini görebiliyorsunuz. Ee, ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim Filistin'den bizim olmayan bir dünya filmi var. Mahdi e, Flefel'in, e, Çeçenistan'dan Manon Luazon'un filmi var. Gazze'de doğmak filmi var Hernanzin'den. Yine Humus'a dönüş var, Talal Derkin'in filmi. Ki Bunların çoğunun e, yönetmeni de burada olacak. Ve ayrıca Joshua Oppenheimer'ın hem öldürme eylemi hem de sessizliğin bakışı filmlerin ikisi birden gösterilecek bu çerçevede. Evet, öldürme eylemi bugün oynadı 12.45'te ama e, ikinci filme sessizliğin bakışı yarın oynayacak. E, henüz görmemiş sinefiller için kaçırılmayacak bence senin en önemli. Geçtiğimiz senenin listesindeydi bende ve e, sanırım bir numaramdaydı. Ee, yarın 1'de 12'de e, en son film festivalinde oynamış olan e, Virunga gösterilecek ki o da e, Afrika'daki çeşitli dinamikleri anlamak için hakikaten tek bir park üzerinden çok geniş bir çerçeve çizen çok bu senenin çok başarılı belgesellerinden biri. Evet, e, onun dışında e, bir de tabii yaklaşmakta olan Konferansımız var. Sinema ve Ses Türkiye Film Araştırmaları'nda yeni yönelimlerin konferansının 16.sı gerçekleşecek bu sene Kadir As Üniversitesi'nde. Bu seneki ana başlığı sinema ve ses İlişkisi. 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde. Hatta şunu itiraf edelim biz şu anda burada değiliz. Biz yine kayıt yaptık çünkü biz e, şu anda konferanstayız. 7-8-9 Mayıs dediğimiz gibi e, dün başladı, yarın da devam edecek. E, pek çok farklı oturum gerçekleşiyor, akademisyenlerin katıldığı e, ses sinemada ses üzerine, ama bunun dışında e, sektörden e, sesçilerin ve sesle alakalı e, çalışanların geldiği paneller de gerçekleştiriliyor, seslendirme üzerine, ses teknolojileri üzerine. Bugün Marianne Doan ana konuşmacı olarak yer aldı ve bir konuşma yaptı. Biz bu programı başladığımız sıralarda, bu kaydın yayına başladığı sıralarda. O yüzden biz biraz bu akşam ve yarınki programa odaklanalım. Mesela hala yetişebileceğiniz bugün 17.40'da. Türkiye sinemasında ses tasarlamak paneli var ee, özellikle sektör katılımcıları olan Ender Akay moderatör katılımcılarda Ezel Akay Taylan Oğuz ve Mehmet Kılıçel yarınsa e, daha tamamen akademik e, oturumlardan oluşuyor ses anlatım ve türler üzerine bir panel var e, sabahleyin. Saat 10'dan itibaren başlayacak paneller. Öğleden sonra Öğlen 12.20'de sessizlik, dil ve söylem üzerine bir oturumumuz var. Öğlen sonra da 3.20 geçe ses ve travma üzerine son oturum gerçekleşecek. Özellikle Türkiye'de son senelerdeki bu işte annemin şarkısı, babamın sesi, bu ses meselesinin filmlerinin adlarına kadar girmiş olması üzerine de konuşulacak. Evet, özellikle Türkiye sinemasıyla daha teorik anlamda ilgilenen dinleyicilerimize ve hani ses konusuyla da ilgilenen tüm sinema severleri davet ediyoruz konferansa. Bu arada web sitesinde hemen söyleyelim tfayy.org Türkiye film araştırmalarında yeni yönelimlerin baş harflerinden oluşuyor. Evet, geçtiğimiz hafta aynı zamanda Fransa'dan Cannes'dan da e, haberler geldi. Cannes Film Festivali önümüzdeki hafta başlıyor artık. Çok az bir zaman kaldı ve ana yarışma filmlerinin hepsi belli oldu. Evet Kan'a geçmeden e, modernde gösterilecek belgesellerden birinden bir parça çalmak istiyoruz biz aslında. Virunga'dan. E, We Will Not Go parçanın adı J. Ralph'den geliyor. Ona, ona eşlik eden sağlam bir kadro var. Saif Keita, Yusundur ve Fali İpuba. un We will Not go Go'yı dinlediğimiz parça İstanbul Modern'de yarın gösterilecek olan Virunga filminde kullanılan parçalardan biri C. Ralf'ın e, seslendirdiği parçada kendisine Salif Keita, Yusundur ve Fali Pupa eşlik ediyorlardı. Evet, yaşımın tam şarkı arasına girmeden önce belirttiği gibi Cannes Film Festivali çok yaklaştı önümüzdeki hafta ee, ve geçtiğimiz hafta e, artık bütün Yarışacak filmler belli oldu Diğer bölümlerdeki filmler de belli oldu ee, Çok Kalabalık bir kadro var yine Özellikle ana yarışmada ee, Daha öncelerden çeşitli Ödüller almış ama ödül Almamış ee, isimlerde olan Artık belki sırası geldi denen O yüzden hani filmleri bilmeden Tahmin etmesi çok zor bir sene ee, Kimler var Gus Van Sant var Sorrentino var Yine İtalya'dan Nani Moretti var. Ee, Yunanistan'dan Yorgos Antimos var. Japonya'dan e, Kore Eda'nın yeni filmi var. Çin'den Cajan Ke ve Tayvan'dan Hu Shao Shen var. Ee, Todd Haynes'in yeni filmi. Ee, yine İtalya'dan Matteo Garoni. Şu anda İtalya'da önemli kim varsa hepsi kanda yarışıyor diyebiliriz. Yine e, Fransızların ve hatta kanın çok sevdiği Jacques Dier var. Evet yani e, bunların hepsinin şansı olabilir. Tabii filmleri bilmiyoruz. Oscar gibi değil tabii. Khan. Oscar'larda filmleri bilmeden tahmin daha başarılı olabiliyor ama Cannes'da hakikaten filmlerinde e, önemi var. E, yani bunları da önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ben e, Lantimos'un ıstakoz e, filminin posterlerini de çok beğendim. E, çok farklı zaten. E, daha önce e, Doktuğus Köpek Dişi filminden beri çok Dünyanın ilgisini üstüne çeken bir yönetmen. Bir de şöyle bir şey öğrendim geçen hafta sonu. Ee, bu sene yarışmadaki Cajan Ke ve Hu Şavşen e, arasında büyük bir hayranlık ilişkisi varmış. Cajan Ke, e, Hu Şavşen'e çok, çok değer verilmiş. Kendisi için en önemli yönetmenlerden biriymiş. Ee, böyle de beraber yarışıyor olacaklar bu sene. Onu da bir magazin haberi olarak verelim. <gülüyor> Bu arada yani yan bölümlere baktığımızda da yine çok iddialı isimler var her zaman olduğu gibi. Yarışma dışında gösterilecek olan mesela Süleyman Sisyen'in son filmi Oka var. Natalie Portman'ın ilk yönetmenlik çalışması A Tale of Love and Darkness'ı yine e, bu şeyde, festival kapsamında izleyebileceğiz. E, gece yarısı gösterimlerinde Gaspar Noé'nin son filmi Love var. E, Asif Kapadia'nın da oldukça tartışma yaratan son belgeseli Amy. Amy Winehouse'un hayatını anlattığım. Kapadya daha önce Sena, ünlü Formula 1 yarışçısı, Anton Sena'nın ele aldığı belgeseliyle çok beğenilmişti. Çok da ödül toplamıştım. Dolayısıyla enteresan belgeseller yapıyor. Şimdi de Amy Winehouse gibi aslında enteresan bir figürü ele almış. Onu da ilk gösterimi kanda yapılacak. Onun dışında Directors Fortnite... Bölümünde de e, Türkiye'den de bir film, Türkiye'li bir, e, bir ortak yapım, ortak yapım, Türkiye'li bir yönetmenin e, filmi gösterilecek. E, Deniz Gamze Ergüven'in Mustang filmi, Mustang filmi, bir Kim? Fransız yapımı. Bu bölümde e, Takashi Miike'nin ve Miguel Gomes'in mesela yeni filmleri var. Hatta Gomes'in filminin e, burada olması, ana yarışmada olmaması oldukça konuşuldu ama film sanırım 6 saat falan sürüyor. O yüzden ana yarışmaya sığdırması zor olmuş olabilir. Filip Garel'in yeni filmi de bu e, Directors Fortnight bölümünde. E, tabii e, yine... Yarışma dışındaki gösterimlerden özel gösterimlerden biraz daha böyle daha büyük e, Hollywood vari filmler de var ki e, yeni Mad Max premierini Kanda yapacak yine George Miller'ın yönettiği yeni bir jenerasyona bu sefer geliyor Mad Max. E, Önserten Roger belli bir bakış bölümü de her zaman çok dikkat çeken bir bölümüdür Kan Film Festivali'nin. Orada da yine e, gayet dikkat çeken isimler var. E, Roman sinemasının önemli isimlerinden Cornelio Porumbiu'nun yeni filmi e, Filipinler'den Bryan Mendoza'nın yeni filmi ya da Tayland'dan Apichatpong Weerasethakul'un yeni filmi. E, hepsi e, heyecanla beklenen yapımlar. Bu sene hakikaten çok. Yani her sene neredeyse öyle diyoruz ama bu sene sanki daha da e, iddialı bir listesi olmuş kan. Yani jüri de çok etkileyici bu sene. Hani jüri'nin galiba birazcık magazinel boyutu daha kuvvetli bu sene. E, Koenlerin e, jüri başkanı olması zaten. E, ama onlara da hani jüri'nin geri kalanında da ağırlıklı e, oyuncular hani eşlik ediyor ama hepsi de birbirinden ünlü isimler. Bu sene baya hem magazin sayfalarını hem de eleştirel sinema sayfalarını dolduracak gibi gözüküyor kan her haliyle. Evet bu dünyanın üç büyük festivalinden biri olarak kabul edilen ve de her sene Mayıs'ta bütün dünyayı E, kana toparlayan sinema dünyasını, kana toparlayan. Bir de tabii e, pazarının çok öne önemli olduğunu da her fırsatta belirtiyoruz çünkü e, dünyadaki bilimum film satışı da o dönemde projelerin satılması vesaire film endüstrisi için de çok çok önemli e, bir festival festivalkan. Önümüzdeki haftalarda daha fazla haberleri de bildiriyor olacağız. Bu arada sinema dünyası demişken Türkiye'de tabii çok yakından takip ettiğimiz bir mesele de bizim sansür hikayesi oldu. İstanbul Film Festivali'nde Bakur'un gösterimiyle alakalı çıkan. Ee, ortaya çıkan engelleme sonrasında bütün festivallere bunun bulaşması festivallerin kısa ve belgesel bölümlerini iptal etmesine e, yol açacak e, bir dereceye gelmesi. Önümüzdeki dönemde festivalleri biz yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ben geçen hafta duyurmuştum Eski Şerif'in festivali kısa gösterilmediğini belgesel bölümünde sadece yabancı filmlerin gösterildiğini ee, şimdi bu TRT'nin yarışmasında belgesel yarışması o da yeni başlıyor. Ee, orada da e, alelacele belge almaya çalışıyor bir takım yönetmenler onların da duyumlarını alıyoruz bir taraftan önümüzdeki günlerde yeni başlayacak bir takım festivaller bu açıdan zorlanıyorlar ama şunun altını çizelim ki mesela işçi filmleri festivali gösteriyor filmleri belgesiz ee, orada da e, Bir anlamda bu uygulamayı kırma gibi bir çabada söz konusu. Ee, bu arada e, Oflu Hocayı Aramak filmi Ankara Film Festivali'nde e, gösterimi öncesinde eser işletme belgesine başvurmuştu. Ama e, değerlendirme kurulundan yetişmedi e, şeyin belgenin çıkması. O arada zannediyorum bir e, şeyle e, genel müdürün arası araya girmesiyle gösterildiğinde... gösterilerek... Film gösterildi ama buna karşılık filmin yönetmeni aslında ben özellikle böyle bir şey yapmak istedim dedi Levent Soyarslan ve böylece filmin belgesiz gösterilmiş oldu. Gördüğünüz gibi benim filmim için yapılan bu uygulama bütün filmler için yapılmalı hukukun önündeki eşitlik ilkesine bağlı olarak e, diye bir basın açıklaması yaptı. Kendi filmim hakkında da suç duyurusunda bulunuyorum. Eser işletme belgesi olmadan gösterildi diye de biraz sansasyonel bir basın açıklamasıyla. Ancak bütün bu gelişmeler sonrasında e, hem e, sinema e, genel müdürü e, hem de yardımcısı görevden alındılar. Evet, iş giderek dallanıp budaklandı. E, bu dallanıp budaklanmaya devam ederken geçtiğimiz hafta sonu Bakır filmi ilk kez seyircilerle buluştu. Onun da altını çizelim. Önce Diyarbakır, yani Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı ee, iki gösterim yapıldı. Bunlar kapalı gösterimlerdi, ee, ama yine de e, geniş seyircilere ulaşma fırsatını ilk kez elde etmiş oldu Bakur. Şimdi anladığım kadarıyla farklı illerde bu tarz alternatif gösterimler yapmaya devam ediyorlar. Mardin'de bir gösterim oldu dün akşam bildiğim kadarıyla. Şu anda tam gösterim programını bilemiyorum. Şu anda daha böyle özel kapalı gösterimlerle ilerliyorlar ama amaçları bir noktada bu festivaller terçevesinde Türkiye'de çok daha geniş kapsamlı bir şekilde seyircilerle bir araya gelmek. Evet ama zaten bu konuda en azından seçimlere kadar bir gelişme olmasında açıkçası çok da beklemiyoruz. Herkesin şu anda bürokratların, bakanların aklı başka yerde. Hazirandan sonra zaten oraya yeni birilerinin de atanması gerekecek. Bu festivaller konusunda da ne olacağını göreceğiz önümüzdeki aylarda. Evet size yine bir parça ile veda edeceğiz. Bu seneki Cannes Film Festivali'nde hakkında belgesel gösterilecek olan Amy Winehouse'dan Back to Black'ı e dinleyeceğiz. Ee, Teknik masada Volkan'a ve destekçimiz Belgin Demirbağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler, İyi hafta sonları.